eser Açlık Knut Hamsun Adını daha çocukluk çağlarında duyduğum, gazetesi o yıllardan bu yana bende pek büyük etkiler bırakmış bu adamı şimdi yakından görüyordum. Bu adamın karşısında garip bir korku ve hayranlık duyuyor, gözlerimin yaşarmak üzere olduğunu hissediyordum. Bana öğrettiği bunca şey için kendisine ne kadar candan tapındığımı söylemek, bana kötülük etmemesini rica etmek üzere elimde olmadan bir adım ilerledim. Yeterince çekmiş bir yoksul acemi çaylaktım ben. Başını kaldırdı, kağıtları yavaşça katladı. Düşünceye daldı. Vereceği red cevabını kolaylaştırmak için elimi uzattım biraz. Ee, bir şeye benzemiyor değil mi? Ee, bize yalnız halka seslenen şeyler gerekti. Okuyucularımın ne çeşit kimseler olduğunu bilirsiniz. Yazıyı alsanız da üslubunu biraz basitleştirseniz ya da halkın daha iyi anlayabileceği şeyler yazsanız Gönlümü alışı beni şaşkınlığa düşürdü. Yazımın reddedildiğini anlamıştım. Fakat geri çevrilmenin bundan daha güzeli olamazdı benim için. Onu daha fazla alı koymamak için cevap verdim. Hay hay, yazarım. Ee, şey, sizi uğraştırdığım için bağışlamanızı dilerim. İhtiyacınız varsa ufak bir avans alabilirsiniz. Yazacaklarınıza sayarız. Yazmaya yaramadığımı görmüştü ya işte. Önerisi bu yüzden beni biraz küçük düşürdü. Hayır, teşekkür ederim. Param var henüz. Çok teşekkür ederim. Allah ısmarladık. Güle güle. Hak etmediğim halde bana güler yüz göstermişti. Beni tam anlamıyla memnun edecek ve hiç düşünmeden bana on kron verdirmeye yol açacak bir yazı getirmedikçe ona uğramamaya karar verdim.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 Ama yine de öyle uzun bir zaman değildi bu. Ben günlerce süren açlıklara az mı dayanmıştım? Fakat artık eskisi kadar dayanamıyordum. Üstelik üşüyordum geceleri. Hiç soyunmadan gündüzki kılılma yattığım halde soğuktan morarıyordum. Eski battaniye hava akımını önleyemiyordu. Sabahları sert havadan burnum şiş uyanıyordu. Merhaba sevgili dinleyenler. Açlık adlı romandan bir bölüm dinledik. Açlık, Knut Hamsun'un tanınmış eserlerinden biridir. Ünlü bir yazar olma sevdasıyla yanıp tutuşurken bir yandan da açlıkla pençeleşen bir gencin gerçekten duygulandırıcı öyküsü olan bu kitap. Aa, istersen öncelikle Knut Hamsun'u tanıyalım. Sonra romanımıza dönelim. Ronald 1859'da Norveç'in kuzeyinde Lom adlı bir kasabada dünyaya gelir. Fakir bir ailenin çocuğu olan Hamsen, çocukluğunu ve gençliğini Norveç'te çeşitli işlerde çalışarak sefalet içinde geçirir. Papaz yardımcılığından çerçiliğe, ayakkabıcılıktan şerif yardımcılığına, posta müdürlüğünden muhasebeciliğe... Tramvay biletçiliğinden tarla işçiliğine kadar pek çok işle meşgul olur. Bu arada da sürekli bir şeyler yazarak kendisini geliştirir. Hatta birkaç kez de konferans verir. Yaptığı bu işlerin hiçbirisi Hamsun'u tatmin etmez. Yazarlıktan başka bir işle uğraşamayacağı kanaatine varır ve artık bütün mesaisini iyi bir yazar olmaya harcar. Ruth Hamsun bu uğraşları arasında iki defa da Amerika Birleşik Devletleri'ne gider. Her iki seyahati de hayal kırıklığıyla son bulur. İkinci dönüşünde Kopenhag'a yerleşir. Dönüş vapurunda kendisine büyük ün kazandıracak olan Açlık adlı romanını yazmaya başlar. Bu romandan sonra ardı ardına birçok hikaye, roman, piyes ve şiir kitapları yayımlar. Dünya Nimeti adlı romanıyla 1920'de Nobel Edebiyat Ödülü alır. Knut Hamsun 19 Şubat 1952 yılında hayata gözlerini yumar. Hamsun Alman filozofu Nietzsche ve Rus romancısı Dostoyevski'nin etkisinde kalmıştır. Romanlarında insan iradesine değer vermiş, insanla toplum arasındaki çatışmaları başarıyla işlemiştir. Açlık, Pan, Victoria, Dünya Nimeti, Göçebe, Ama Hayat Ber Devam, Krallığım Kapılarında, Batan Günün Ateşleri eserlerinden bazılarıdır. Şiirlerini ise Vahşi Kalp adlı kitapta toplamıştır. Gunnar Thompson'ın Açlık adlı romanı otobiyografik bir romandır. Yazarın Christiana da bugünkü adıyla Oslo'da geçirdiği günlerin bir yansımasıdır. Birinci kişi ağzından anlatılan roman dört bölümden oluşur. Bölümlerin başlığı yoktur. Sadece birinci bölüm, ikinci bölüm gibi isimlerle adlandırılmış. Bölüm başlarında artan gerilim ve merak unsurları bölüm sonlarında biter. Çünkü kahraman açlıktan bir süreliğine de olsa kurtulmuştur. Bir sonraki bölüme kahramanın açlık ve parasızlığının başlamasıyla girilir. Ayrıca romanda kahramanların isimleri söylenmemiştir. Kişiler yaptıkları işle anılmıştır. Romanın başkişisi de kendisine romanın bir yerinde Andreas Hanger ismini uydurur. Sevdiği kıza da Yajali ismine takar. Ünlü yazar Knut Hamsun bu ilk romanında hayata direnmeye kararlı genç bir yazarı anlatır. Yoksulluk, sefalet ve açlık bu romanda anlatılan hikayenin yapı taşlarıdır. Romanın baş kişisi, hayalle gerçeğin sınırının silinip, açlıkla cinsellik dürtüsünün yer değiştirip durduğu bir ruh hali içinde hapsolmuştur. Genç yazar hayatla bu şartlar altında bir tür oyun oynar. Dürüstlüğün, ahlaki ölçülerin ve yer yer ciddiyetin kaybolup gittiği bir varoluş oyunudur bu. Amson bu romanı 1888 yılında Amerika'dan Norveç'e dönerken bindiği geminin güvertesinde yazmaya başlar. Eser aynı yıl Nijord adlı dönemin ünlü bir dergisinde yazarın adı verilmeden bölümler halinde yayınlanır. 1890'da da kitap olarak yayınlanır. Yazar açlık romanına yazdığı bölümleri politiken gazetesi yazı işleri müdürlerinden Edward Brandes'e götürür. Brandes bu karşılaşmayı sonradan şöyle anlatır. Ondan daha düşkün bir başka insan pek az görmüşümdür. Düşkünlüğü elbisesinin yırtık pırtık oluşundan ötürü değildi yalnız. Ya o yüzü? müsbettiği geri veriyordum kendisine. Çok uzundu. Ama birdenbire kelebek gözlüğünün gerisinde gözlerini, gözlerindeki ifadeyi gördüm. Geri çeviremezdim. Hiçbir şey diyemedim. Açlık romanının kahramanı Andreas, kiralık bir odada aç açına sefil bir hayat sürmektedir. Günün birinde büyük bir yazar olmanın hayallerini kurmaktadır. Geçimini birkaç gazetede yayımlanan yazılarıyla sağlamaya çalışır. Günlerini Christiana'nın sokaklarında aylak aylak dolaşarak harcar. İlham gelirse bir banka oturup yazılarını yazmaya çalışır. Başka hiçbir geliri olmadığı için aç kaldığı zamanlarda üzerindeki giysilerinden bazılarını satar ve bir miktar para temin eder. Gezintilerinin birinde Yejali ismini taktığı bir bayanla karşılaşır. Ve bu kıza karşı platonik bir aşkla tutulur. Onu bir süre takip edip evini öğrenir. Fakat daha fazlasına cesaret edemediği için tekrar odasına döner. Andreas iş bulmak için aklına gelen hemen her yere başvurur fakat bir sonuç alamaz. Üstelik parası da tükenmiştir. Açlık yavaş yavaş içini kemirmeye başlar. Kaldığı odanın kirasını veremediği için utancından yerin dibine giren genç yazar gururu da elden bırakmaz. O sıralar gazetenin birinde bir yazısı yayımlanır ve durumunu biraz düzeltir. Böylece kaldığı odanın da kirasını verir. Rahat günlerin üzerinden az bir zaman geçer ve genç yazarın parası yine tükenir. Kaldığı odadan da ayrılan Andreas artık hem aç hem de evsizdir. Açlık bu kez çok daha dayanılmazdır. Sokaklarda amaçsızca şehrin kah alt başında, kah kırlarında, kah limanında gezip durmaktadır. Soğuktan ve açlıktan zihni bulanmaya başlar. Gerçek ve hayalin birbirine karıştığı zamanlar olur. Geceleri ahırdan bozma bir teneke imalathanesinde kalmaya başlar. Gururundan dolayı hiçbir yardımı kabul etmez. O, yazar olarak saygı göreceği ve artık aç olmayacağı günleri hayal etmektedir. Durumu kurtarmak için gözlüğünü rehine vererek biraz para temin etmeye çalışır. Fakat teklifi kabul edilmez. Günlerdir aç olan Andreas... Ağzına bir taş alarak açlığını bastırmaya çalışır. Aklına gelip de başvurduğu dostlarından da bir yardım göremeyince ceketinin düğmelerini satmak aklına gelir. Fakat rehineci bunları da kabul etmez. Oradan ayrılırken eski bir tanıdığına rast gelir. Onun verdiği bir miktar parayla bir süre daha idare eder. Andreas'ın yazıları editörlüğünü bir komutanın yaptığı gazete tarafından üslubu ağır gerekçesiyle reddedilir. Yazısını halka göre tekrar düzeltmesi istenir. Kendisine teklif edilen avansı almayan genç yazarın açlık ve sefalet günleri tekrar başlar. Bu sefer daha şiddetli bir şekilde çeker açlığı. Açlığını bastırmak için sokaklarda öylece dolaşır. Bulduğu ağaç kabuklarını çiğneyerek açlığını bastırmaya çalışır. Yazısını editörün istediği şekilde yazmak için tekrar işe koyulur. Fakat bir muma ihtiyacı vardır alacak parası da olmayınca bakkaldan ödünç istemeye gider. Beni tanıyan her zaman ne aldığımı bilen kalfa bir gazeteye bir ekmek sardı önüme koydu. Hayır ben bu akşam bu mu istiyorum? Cevabım karşısında şaşırdı. İşte ilk defadır ki ondan ekmekten başka bir şey istiyordum. O halde bekleyin biraz. Tezgahın önünde öteberi alan bir kadın vardı. Onun istediklerini paketledi. Kadın alacaklarını aldıktan sonra beş kronluk bir banknot verdi. Paranın üstünü alıp gitti. Şimdi Kalfa ile yalnız kalmıştık Öyle ya bir mum istemiştiniz Kalfa bir paket yırtıp içinden bir mum aldı O bana bakıyordu ben ona Dilimin ucundaki ricamı bir türlü söyleyemiyordum Aa öyle ya parayı vermiştiniz ee, Şaşırdım birden Kasadan gümüş kronları teker teker önüme saymaya başladı Bana kadının beş kronunun üstünü verdi Buyurun Durdum bir an bu paraya baktım. Bu işte bir aksaklık olduğunu hissediyordum. Gözlerimin önünde duran, ışıldayan bu servete sadece şaşıyordum. Bir makine gibi parayı topladım. Şaşkınlıktan sersemlemiş, ezilmiş, mahvolmuş tezgahın önünde duruyordum. Sonra kapıdan yana bir adım attım. Tekrar durdum. Kalfa, oyalandığıma göre konuşmak istediğimi sandı. Artık kış geldi galiba. He? Evet, öyle görünüyor. Vakti. Sahiden gelmişe benziyor. Aslında geç bile kaldı. Öyle mi dersiniz? İyi geceler. Size de. Paraları tutan elimi cebime soktum. Kapıyı açıp dışarı çıktım. Eşikten birkaç adım uzaklaşınca dükkan kapısının hızla açıldığını duydum. Bayım, bayım, lütfen bakar mısınız? Zerre kadar şaşırmadan, en ufak bir korku duymadan geri döndüm. Sadece paraları kavramış, geri vermeye hazırlanmıştım. Buyurun.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 Andreas çok aç olduğu için parayı almıştır. Karnını bir lokantada doyurur fakat midesi uzun süre aç kaldığı için yediklerini kabul etmez ve yediği her şeyi istifra eder. Kaldığı yere dönerken yer rastlar. Onunla bir süre sohbet eder ve daha sonra görüşmek üzere ayrılır. Bu arada bir otele yerleşir ve burada yazmaya çalışır. Günler bu şekilde geçerken bakkalın kendisine yanlışlıkla verdiği paradan dolayı vicdan azabı çekmeye başlar. Bir ara bütün parayı götürüp pastanede çalışan bir kadına verir. Yeniden namuslu bir adam olmak zevki ne güzeldi. Boş cebim artık beni rahatsız etmiyordu. Yine beş parasız kalmak bir mutluluktu şimdi. Doğru düşünürsem bu para aslında bana gizli tasalar kaynağı olmuştu. Kaç kere ürpererek hep bunu hatırlamıştım. Vurdum duymaz değildim ben. Dürüst ahlakım bu alçakça davranışa isyan etmişti. Çok şükür kendi vicdanıma karşı yine yüceltmiştim kendimi. Hadi yapsanıza benim yaptığımı. Siz de yapın da görelim. Ben ihtiyar ve yoksul bir pastacı kadını sevindirmiştim. Az şey miydi bu? Dardıydı kadıncağız. Çocukları bu gece artık aç yatmayacaklardı. Bu düşünceler beni feraha çıkardı. Yaptığım işi kendim de pek beğendim. Bu paradan kurtuldum çok şükür. Andreas Yine kaldığı otelin parasını ödeyemez duruma gelir. Yazısı bir türlü bitmemiştir. Ayrıca bir de kaza geçirir ve ayak parmakları ezilir. Otelden kovulması an meselesidir. Açlıktan ne yapacağını bilmez bir halde dolaşır. Bir kasaptan köpeklerine vereceğini söyleyerek bir kemik parçası alır ve bunu yiyerek açlığını gidermeye çalışır. Fakat istifra etmekten içi dışına çıkar. Yazısını vereceği editör Andrea Sarıhtım'da görür ve ona biraz para verir. Bir süre bu parayla idare eder. Parası tükenince umutları da yavaş yavaş tükenmeye başlar. Açlıktan artık mecali kalmamıştır. Saçlarının büyük bölümü açlık yüzünden dökülmüştür. Sağlıklı bir şekilde de düşünememektedir. Açlık onu ruhsal ve fiziksel olarak çok yıpratmıştır. Otelci kadın da artık ona daha fazla tolerans göstermez ve onu otelinden kovar. Yolun sonuna geldiğini düşünürken otele bir uşak gelir... Ve Andreas'a bir mektup verir. Mektuptan on kron kağıt para çıkar. Andreas da bu parayı otelciye verir ve yine beş parasız şehrin sokaklarında dolaşmaya başlar. Romanda Andreas'ın özellikle maddi sıkıntıları Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adı romanındaki kahramana ne kadar benziyor öyle değil mi? Evet paralellikler var. Suç ve cezanın kahramanı Raskolnikov'da maddi sıkıntılar çekmekte bir tefeciden sürekli borç almaktadır. Andreas kısmen hırsızlık sayılabilecek bir iş yapar ve bundan dolayı vicdan azabı çeker. Raskolnikov'da bir cinayet işler ve roman boyunca yaptığı bu işten pişmanlık duyar. Peki Andreas'a parayı gönderen kimmiş? Evet, Andreas'a parayı gönderenin kim olduğu, Andreas'la Yajali'nin aşklarının ne durumda olduğu, Andreas'ın yine para bulup bulamayacağı ve idealindeki gibi bir yazar olup olamayacağı gibi soruların cevabını öğrenmeleri için dinleyicilerimize Kunut Hampson'ın Açlık adlı romanını okumalarını tavsiye ederiz. Evet, hoşçakalın. Esen kalın. Müzik